Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yalancı <gülüyor> Vallahi yalancı billaha yalancı sevgili dinleyiciler Good morning yani günaydın <gülüyor> sevgili dinleyiciler Günaydın Günaydın mı kalır ya saat 9'da çeyrek var Ya 9'da çeyrek var işte bu doğum günü kutlamaları Abi <gülüyor> sabah <o> sabahtan <gülüyor> Çok iyiydi ya Ya çok özür <gülüyor> dilerim de benim sebebim belli Siz, Sen niye geç kaldın abi? Abi ben doğum günü kutlamaları Nazlılıklar doğum, doğum günü hazırlıklar. kutlamaları dedi ne nedir yani ne yaptın yani? İşte o şeyleri falan aldık işte şampanya falan filan pastalar ha, alışveriş falan. Alışveriş mi ya, yaptın? Alışverişler e tamam falan abi, falan senin ya. senin de çok geç kaldın ben. ben de sokak röportajları yaptım bütün gece. <Gülüyor> abi of ya çok deli bir şey olacak bugün ya. Sabah kadar sokak röportajı yaptım da sen de of, ben, da ben bilmiyordum ki... bak vallahi alışveriş yaptım ha, neyse hadi ağzımdan yel aldı. <Gülüyor> gitti gitti. Bu diğer arkadaşınız vardı o nerede doğum ha, gününde? Burada elinde kahvesiyle geliyor. Doğum gününde burada olmayan arkadaşınız o ne <gülüyor> yapmış pardon çok özür dilerim. O doğum günü kapsamında neler yapmış? Fual hiç de bir şey yaptınız ama sürprizlere de gebe gibi geliyor bana. Gebe misin Egeciğim? Egeciğim gebe misin çocuğum? Gebe misin yavrum? Düşünüyoruz. <gülüyor> ya bak düşünüyorlar al onu ona tak bunu buna tak. Her şeyi her şey o değil beyazı al. Ver ucunu uzat bana. Sevgili dinleyiciler kusura bakmayın. Bu adama. Sevgili dinleyiciler bugün doğum günümüz olduğu için 8.46'da başladık. Eee hepimize mutlu yıllar diyoruz. Biz, bir değişiklik olsun, bir sürpriz olsun. Bir Bundan saniye. güzel sürpriz mi olur ya? Bak, bir şey söyleyeceğim. Kaçıncı doğum günü? 18. 18. 8.46. Bak. 8. 46'da çıkan... Hayır. 46 daha 10. 10 8, Bana işlem verin. 18 işlemleri. Allah bravo ya. Ya her şey mantıklı bir açıklaması olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ee, i̇lerleyen dakikalarda sokak röportajlarımı, benim yaptığım sokak röportajlarını ve e, sokak röportajı yaptığım dinleyicilerimizle beraber çektirdiğim fotoğrafları <gülüyor> yayınlayacağım. Ben, ben de, de biraz... imza topladım. <gülüyor> Sen Niye? ne yaptın? İmza topladım. <gülüyor> Radyo otu 18 yaşına girsin diye. Kaç imza topladın? İki. <gülüyor> Ali'nin ki biraz yemek yok zaten. Selin'in parmağını bastığın şey mi evet. formu üç 3 tane var şu anda. Çok iyi. Ege çok iyi. Çok iyi. Ben de mini kumanyalarınızı hazırladım. Onları da ilerleyen dakikalarda dağıtacağım. Minkum. Minkum. Evet, ıı, ee... stüdyo, stüdyo bu sabah şey mi ya? Esiyor her Sürekli beşiyor. böyle bir ürperte sırtımdan adeta böyle şey. Devamlı bir burada cereyan var. Ce... A stüdyosundan, B stüdyosundan, B stüdyosundan A stüdyosuna Hı, geliyor. Geliyor buraya doğru da geliyor. Gelir, ee, gelmemi, 18 gelmemi. yaşında bir radyonun e, bir takım programcılarıyız. Olacaktır? Neler diyorsunuz? <gülüyor> Neler diyorsunuz? Ne yaptingiz? 18 Bir yılında... program boyunca demeye devam ederiz e isterseniz bir gündeme bakalım mı hızlı hızlı yoksa ya, hayır da şöyle bir şey yapalım. 18 yılda başınızdan geçmiş enteresan bir e, bir anınızı anlatır mısınız? 18 yılda ee, radyoda başımdan geçmiş ilginç bir olay. Benim hep anlattığım ilginç bir olay var. Bir kere cüzdanımı kaybetmiştim. Sonra Duygu mikserin altında bulmuştu. Çok <gülüyor> ilginç olay var. Bayağı keyifli ona geleceğiz. Oktay seninki neydi bayağı keyifli anılarım benim, var. çünkü Benim bir tane böyle dürüst insanların çalıştığı bir radyo yani onu söylemek istiyorum. Benim istiyordum. bir arkadaşım vardı. Stüdyoya çok sık A stüdyosuna girip çıkardı. Duygu diye. O bir kere cüzdan bulmuştu. Allah Allah stüdyoda ne cüzdan? Senin cüzdanın olmasın falan filan diye bir gece tartıştık. Sonra ertesi günü başka bir radyoda çalışan başka bir adamın cüzdanı oldu ortaya çıkan. Başka adamın cüzdanı. Ve götürüp verdiği zaman o adam da çok şaşırmıştı. Vallahi şimdi ben nasıl, adım, nasıl nasıl ben anladığım kadarıyla o adamın ilginç anısı. <gülüyor> Onu mu anlatıyorsun? Hangi adamın? Ya, öbür adam, şaşıran adam var ya ona ilginç bir anı sana çok... Yani sen de. Yok canım ben de diyor. Duygu'yla ne bütün gece vardı. konuştuk yani o cüzdan senin olabilir mi falan. Ne abi? Bir de açmıyor da Yani bu cüzdan kim olabilir, olabilir işte. ya abi falan filan diye böyle uzun uzun konuştuk yani. Dedim Duygu'cum senin olmasın falan diye. Böyle <gülüyor> enteresan. Yani, diye. bir sonuçta yani. <gülüyor> senin var mı Fahir? Vallahi bunca sene içerisinde şöyle bir anı hatırlıyorum. Bir ara bir akşam telefon çaldı falan ben bakamadım falan sonra bir baktım böyle duygu aramış radyodan. Evet. Arıyorum arıyorum açmıyor. Arıyorum arıyorum açmıyor. Mesaj attım ya ne oldu merak ettim ha. Geç de bir saat aramış hı hı. Yok önemli değil. Fahir abi dedi şey dedi yani bir dedi dedi. Mikserin altında dedi. Bir dedi ben dedi şey buldum da dedi. Senin miydi diye şey yaptım dedi. Cüzel ha mı? yok dedi. Sahibini bulduk zaten dedi. Önemli. iyi gecelerdi. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. E duygucuğum dedim. Yani tamam önemli değil de böyle vırt sırt vırt sırt her şey içinde. Bu da benim bir enteresan anımdır. Ya mesaj atmamış. aramış hemen Aa, ya. Yani evet. Çok evet. iyiydi ya. <gülüyor> Çok iyi ya. Bayağı işte evet, sevgili, sevgili dinleyiciler onun gibi daha mı? nice anılar, <gülüyor> nice anılar. Evet. Hiç şeylere girmeye artık çok e, fazla laf olacak anahtarı düşürmüştük bir kere Ya Tam o vardı değil nerede diye falan ya, diye Kaybettiğimiz zamanı hatırlıyor musunuz anahtarı? Tabii evet. tamam. şey bulunamadı bir <gülüyor> de yani anahtarı <gülüyor> Ne komikti ya <gülüyor> Ara ara ara ara 3 saat Sonra aradık Sonra nerede koltuğun nasıldı birisini aramıştık böyle Fare fire <gülüyor> <Hayır>, ne demiştin? <gülüyor> eraktarları diyorsunuz siz <gülüyor> Anladım. eraktarlar koltuğun ardında kalıktı Erkan'ın şeyinden bahsediyorsunuz evet. DJ, başka. Erkan. DJ Erkan <gülüyor> DJ Erkan ya neler neler başka ya 8 yılda neler Erkan. neler, neler. araçlar koltuğun neler. altında kalmış beni ara <gülüyor> <gülüyor> şiddeti panik butonu çıktı biliyorsunuz şiddeti önleme ve izleme merkezi tarafından şönim Pambu. şönim şönim Şöyle mi yani. ve izleme merkezi. Doğrudan insan içinde şiddet hissi uyandıran bir isimle ne kadar mücadele? Şönüm. Şönüm. Şönüm olarak biz buraya şey koy. Ne koyası? Şönüm, şönüm, şönüm, diye geliyorlar sopalarla. İlk kez birine verildi Türkiye'de. Türkiye'de verildiği için panik butonu bir erkeğe verildi. <gülüyor> Anladığım kadarıyla bir Aha. ay. Panik butonu ödül mü? Panik panik. Hayır canım şiddet gördüğün zaman basıyorsun. Hemen yetişiyorlar sana. Na, nasıl bu? Butonunu şey, kendine da... mi takıyorsun? Bir yere bağlı değil mi o buton ya? Cebinde taşıyorsun ya kumanda gibi düşünün. Uzaktan kumanda. Ha. Araba şeyi gibi düşünün pik pik. Cüvü cüvü. Cüvü. Basıyorsun ondan sonra geliyor Adana'da bir erkeğe verilmiş ilk defa. Adana'da verilmesi de size manidar gelmedi mi? Peki şey mi e, e, bu ödül mü? Yani çok şiddet gördüğünüz için. Şemin olarak size panik butonu ödülünü ve Altın panik butonu. Olur mu ya? Altın diyor. buton. Alt buton. Herhalde sorularımızın ne cevabı? Hayatım Kısaltma adlı eserimizde yine sizlerle beraberiz. <gülüyor> e ne yapmış adam? Hayatım ben basmış P mı? Hayatım Alpul Todlu'yu yazdık değil mi? Bir yazdım, yer. Bugün yazdım doğum ben. günü diye böyle bir şey Bugün... yok değil mi? Mekanizma yok yani. Var var. Bugün doğum günü diye her şeyler Oo, serbest. Tamam o zaman. Bugün zaten şey dedi radyodan Genel şeyi alınmış. Ne? Manifestosu. Kafanızı zihninizi boşaltın. Temiz bir 18 yaşa başlamak için bugün her şey serbest. Zimbabwe'den bir e, haber bon var be. biliyor Zimbabwe musunuz? Zimbabwe ya. I I serbest ya Oktay ondan. Sen de hemen şey Çok yapma. Çok güzelmiş ya valla. Zimbabwe Maliye Bakanı dün elinde bir çantayla e, bir açıklama yaptı. Tunalı da mı? Ee, sevgili Zimbabwe'ler bu çantada ne var? Açayım mı? Aç, valla hiç öyle gerilim kaldıracak bir durumu yok ülkenin. Çünkü memur maaşlarının devletin gelirlerini tükettiğini söyle ve kasada olan para devletin kasasındaki para şu anda elimdeki çantadaki para tamamen demiş ve açmış 127 Zimbabwe doları i̇yi. kasada bu kadar var demiş i̇yi, gayet şu güzel. anda maddi destek nasıl neşeli anlatıyor bir de artık bırak i̇yi, iyi, bak bırakmış <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> Maliye Bakanı e, Tendeya Biti Ay başında demiş memur maaşlarımızı ödedik. Yalnızca 217 dolar kaldı demiş. İyi Allah bereket versin. Bununla da bir yemek yiyeceğiz demiş. Güzel. Yok ya demek falan yemez bir 1 lira bilmem ne kuruşa denk geliyor 210 dizi babbe doları. İyi. İyi para, bokta iyi. Bu adamların gelin. bayağı değerli parası var yani. Ben demiyorum ki gagada yesinler. <gülüyor> Büfe de yesinler bize de çaya gelsinler. <gülüyor> <gülüyor> Bak adam nasıl çözdü. Canım biz de güzel bir şey yaparız. Bir ağırlarız Zimbabwe'yi hiç bugün? Ağlamadık kadar. ya bugün kadar. Uganda'yı ağırladık. Gan Uganda'dan geldiler. Uganda ile Zimbabwe komşu mu? Uganda ile Zimbabwe. Aa, şu anda Afrika haritasını getiriyorum. Nereye? Gözümün önüne bir dakika. İsterseniz ben harita odasından gideyim. evet harita, harita odasına gidebilir misin? Afrika ya? beşeriyi getirir misin lütfen? Maaşları ödemişler yalnız bravo ya. Ne İki. kadar güzel. Maaş. 200, kaç, kişi, kaç kişi çalışıyormuş Oktay? Maliye Bakanı var. Dış işleri yok onun içine son verdik. Zaten çok da dış işleriyle bir işimiz olmuyordu. Bir tane zimbal şey yok muydu ya çok meşhur. Yemeği mi? kralı mı bir şey yok muydu ya? Ha, kraldan borç alsınlar ama krallıkla yönetilmiyor ki. İşte demokrasiye geçerken onu düşünemedik demiştim. Ya valla bütün parayı kralda bıraktık. En büyük akam. Bence da. biraz ülkeyi küçültsünler şey olarak. Öyle Aa, mi diyorsun? O kadar memura demek ki gerek yok. Değil yani. Zaten... Bir tane bakan birkaç işi yapsın yani. Tek bakan olsun. Bak Ege'nin çok güzel mantıklı. Tek bakan. Ortak bakanlık. Tek ülke tek bakan mı diyorsun Ege? Azalt müsteşar sayısını azalt. şey yap... Zimbabwe'de ben... herkes memur bir de. <gülüyor> ne o... yapıyor başka Zimbabwe? Bilmiyoruz ki şimdi. Memur, Zimbabbe, geçim kaynakları altın, memurculuk. Hayır canım yok olsa keşke. Geçim kaynaklarında memurculuk yazıyor. Zimbabwe tarım, sanayi ticaret. Ondan sonra... Kamu. %15'i hükümet işleriyle uğraşıyormuş. %15'i hükümet. E %15'i dedin hükümet zaten 15-20 kişi. Toplasan demek ki bunlar 100 kişi bir tane personel. Yani çok fazla değil. Tütün, şeker, pamuk, mısır, buğday bildiğimiz şeyler ya. Bildiğimiz Zimbabwe yani öyle düşünün. Canım benim, evet, tütün, bağlı. pamuk, şeker dediği büfe var Zimbabwe'de ondan bahsediyor. Ben tütün bir şeker, dediği bir sigara satışı. Alacağım. Pamuk, mamuk dediği zaten orada torbalarda şey yara bandı. Onu da yazacağım. Kolay gelsin Güney Afrika. çok zor Güney yani... Afrika. Yok Kongo var Angola var Şimdi bakıyorum bir yandan da Mozambik var Angola hangi Angola Bildiğimiz Angola ya <gülüyor> Angola. Kongo var Tanzanya var Zimbabwe'nin şeyle e, Komşuluğu yok Güzel bir Zimbabwe şarkısı olsaydı da çalsaydık Şimdi onları bu kadar bahsetmişken Aa, Ne yapacaklarmış sürü... ülke olarak Ülke olarak mı borç alacağız demiş Vallahi güle güle anlatmış işte Maliye Bakanı yani borç, borç. Artık bırak, bırakmış yani şeyi yani böyle bir Bankadan... ne yapacağız falan falan derdi yok. Bırakmış. Çan... Kredi Bond çek. çantayla gelmiş ya. ya. Bond çantayla. Yunanistan'dan da böyle hani örnek alsınlarca öyle Afrika Birliği falan gibi bir şey de yok. Var canım Afrika Birliği. Var mı? Var da herhalde pek toplanamıyor. Var, Birliği. Afrika Birliği de bizde de 500 var yani bizim Zimbabwe doları Birleşmiş Milletleri üye değil mi ya Zimbabwe? Tabii abi. Birleşmiş Milletlerde o kadar tanıdık. Herkesten bir 50 dolar alsa 100 ülkeden vallahi ben size suyum, 5000 dolar para yarısı verse 2500 dolar. Allah bereket versin kasadaki paranıma öyle yani. demiş ya şey e, uluslararası toplumdan maddi destek istiyoruz demiş. Tamam canım bizde bir şey neyse. Ya tamam da uluslararası toplum da yani bak İzlanda ya çıkardı, çıkardı tuttu çıkardı herkes. Tuttu, Şimdi çıktı. Yani <gülüyor> nereye hangi birine yetişecek ya, ya bir dolar ama. herkes bir dolar verse hesabını sürekli yapmaya başladık yani. Ama olur mu ya onlara o kadar o kadar verdiler. Acık da oraya versinler ya. Hepsini versin demiyoruz ki. Zimbabwe'm sonuçta bir daha biz nerede bahsedeceğiz zimbaveden Koca ülke battı gitti. Şey haza, ha, ha, haraç mezat sattılar. İyi mi olacak? Hayır. Doğru söyledin. O harita odasındaki bütün haritalar değişik ondan e işte bize masraf çıkıyor git. yani bir taraftan. Allah Allah. Ya ucu bize dokunmasa ben gene bir şey demeyeceğim. Batsın çıksın bana ne de her seferinde bir almadık mı ya? Bir, harita al. Ondan Hadi bakalım koş. Harita odası. Hadi bakalım eski harita. hop fiziki harita. harita. Hop. Hadi bakalım koş siyasi hop, harita. siyasi harita. Neden fiziki neler neler? harita pek değişmiyor? Dağları tepeleri satsalar o zaman daha kötü olurdu. O da doğru ya. O kadar doğru ya. Çok teşekkür ederiz. Eski adı neymiş Zimbabwe'nin? Demokratik Zimbabwe Cumhuriyeti. Rodezya. Rodezya. Rodez. Çok Rodez. güzelmiş. Rodez. Hayır, odense daha iyimiş. Ağzı doldura doldura söylüyorsun. Bir sıkıntısını duyduk mu Rodezya'ya batıyor Rodezya. Rodezya şey oldu falan. Yok, Yo, hiç duymadık ya. Kırk diyor isim... çalışıyordu ülke. Or Rodezya. Nereden geliyorsunuz? Or Rodezya. Artık Rodezya diye bir şey kalmadı arabalarda. Tamam. Peki o zaman hadi size güzel bir doğum günü şarkısıyla hemen akabinde başka bir şey çalayım. Böylece evet. bu saati böylece kapatmış olalım. Kapatmış olalım, olalım evet. Bu Yaşanmamış bu... gibi de sayabiliriz bu saati. Bu konuda bu saat. böyle kapanmış olsun. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tünesiniz Modern Sabahlar devam ediyor Yeni bir saatin başındayız ve doğum günümüzün sabahındayız Herkese bir kez daha günaydın 18 yıl boyunca dediğimiz gibi Günaydın Bizim de son 4-5 yıldır dediğimiz gibi Günaydın <gülüyor> <gülüyor> Valla doğum Ay. günümüzü kutlayan dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz Twitter'dan. Sağolsunlar. Ee, e, bizi yalnız bırakmıyorlar. Doğum günü kutlayanları çok Hatırlıyorlar. olsun. Hatırlıyorlar. Radyo Tünün doğum gününü kutlayan tüm dinleyicilerimize şimdiden hep beraber diyoruz. Ve e, alkışlarla pastamızı kesiyoruz. Evet. E, o zaman birazcık gündemimize bakalım mı? Ne yapalım? Buyurun. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz çocuklar? E, bugün e, yani iki üç gün önce hemen... E, Türkiye nüfusu ile ilgili açıklamalar vardı yaşlanıyoruz şöyle böyle diye bugün hemen etkisini gösterdi gazetedeki haberler sevişmeyenler ölüyor adlı haberimiz isterseniz idam beraber. mı? Evet idam edilerek öldürülüyorlar. 3 üç, yani 3'ten 4'e ve 5'e çıkmıştı istenen çocuk sayısı. Şimdi daha sert bir konuşulmaya başlatmış bu konumlar alınması lazım. Boşa sevişmeyin demişler. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre sağlıklı olduğu halde cinsel hayatında sorunlar yaşayan erkeklerin kalp krizi geçirme riski 5 kat daha fazla. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela adamı diyelim ki birisinin kalp krizi geçirme riski yüzde %50. Evet. Ne oluyor adam sevişemiyor. Ne oldu 5 de zarf et. Yüzde 250, yani kesin gibi bir şey. Faiz, o zaman benim hesaplarıma göre mesela altımın kalp krizi geçirme <gülüyor> riski yüzde 300. Yüzde <gülüyor> şey sıvışmıyorsa yüzde 1500. Gerçek mi? Evet, 1500. Kesin. Siz yine iyi düşünüyorsunuz. Benim aklımda ne sayılar var? Burada söylemek istemedim. Ne sayılar, ne sayılar? Söyle, Oktay, sayılar konuşsun. Sensus sayılar konuşsun. Ee, risk ölçülmesi, önlem alınması bunlar bir an önce yapılması gereken ortamlar. Ee, ev işi yapan erkeğin gücü de azalıyor. Bunu da bir kenara yazın. Gücü mü? Evet. Ne gücü, ne gücü? <gülüyor> ne gücü olduğuna bak. Çünkü duygusal güç mü? Yoksa fiziksel gücü hayır. mesela sonra... silen adamın kolları kuvvetlenir. Tabii mesela o filmlerde oluyor ya böyle gökdelenlerde. Şey, şey öyle. Cam silenler mi? Cam silenler. O kadar gökdelene çıkmaya gerek yok. kit, cam silerek, toz alarak. Kariteci oldu çocuk tabii, hayır o cilalı iparlatı toz alarak değil Ama onun Nefes ustası iyiydi evet, ustası Bay iyiydi. Miyagi iyiydi Yani rahmetli, rahmetli. onu da bir Şimdi kez daha Şimdi öyle tedris artık olanı kalmadı Yalnız bak dışı... Ne gücü azalıyormuş ya? Şöyle azalıyor. Ne gücü azalacak ne, gücü azalacak? ne gücü azalacak? İspanya'da yapılan araştırmaya göre ev işlerine yardım eden, bulaşık yıkayan ya da yemek yapan erkeklerin cinsel istekleri azalıyor. E ne oluyor bu? E tabii şey oluyor adam. Bulaşığımı da yıkadan bir kahve mi koyup tükerimi içip ben şey istediğe sayını seyredeceğim diyor adam. Tabii. Araba tamiri ve fatura ödeme gibi erkeksi kabul edilen işlerle uğraşan erkeklerin ise cinsel arzularında artış oluyor. Hayır. O kişiler daha sık... Ee, daha böyle, daha arzulu, daha şehvet. Çok özür dilerim ama Habertürk almıyorduk bir haftadır falan. Sen ya. hangi gazeteden okuyorsun bunu? Posta. <gülüyor> Posta gazetesi bugün vermiş kendini cinselliğe. Peki... Durduk mu? Hayır, durmadık. Devam ediyoruz. Banka işleri ne yapıyormuş? Saçma sapan Çünkü, bir şeyler. O da erkek işler etme, değil. O erkeksi işler arttırıyor da banka işi mesela kadın da erkek de yapıyor. O işi yapmak ne yapar? O işi yapmak adamı vallahi hakikaten. Bugün banka işlerim var diyen adamdan korkacağız mı? Vallahi ben çok söylüyorum. Da yavaş yavaş bugün, o yaşla alakalı. Kadın erkek fark etmiyor o egecim ya. Banka işi o unisex bir şey olduğu için Getirdiği kadar da götürüsü var. Sıfıra sıfır. elde var sıfır. O zaman ben arabayı tamirciye götüreceğim diyen adamdan ürkeceğim artık. Yani tamirciden dönünce de bir süre görüşmeme sinirini altına kadar. Sinir değil artık o Ya yani Artı, şehvet hormon, mi? De, hormon mu? De, hormon dengesi. Zaten adam gitmiş sanayide orada ne yapıyor? Hormon basıyor. Git sanayiye zaten her taraf hormonal. O gençler var ya sanayide çalışan Hı. gençler Hormonal parçacılık diye yer bile var biliyorum Valla çok biliyorum. fena ya Şeyler oluyor Hani bazen götürüyorsun Arabanı tamirciye Orada senin dediğin sorunu göstermiyor araba Ya böyle oluyor Olmuyor abi bir şey falan değil Neden mi? Por, Havadaki hormonu Hormon. Araba toparlıyor şey Araba diye. bile ürküyor yani Sen hiç bak, Beraber gittik benim ustama Hiç öyle bir hormonal bir şey gördün mü Nasıl görmedim Muhtar <gülüyor> Nasıl görmedi? Elektrik bıçakla kesilecek kadar yoğundu. Bana öyle anlattı Adı ya. <gülüyor> hayat yaşıyor dedim. Vallahi çok fena. Devam ediyoruz beyler. Ee, kadınlar en çok kimi arzuluyor, kimi arzuluyor? <gülüyor> ne biçim? Ya geç şey ya. ya. ülkeyi Skype'den yöneten adam var burada. Biz ona bir şey demiyoruz da. 65 milyonluk Tayland'ın politik kararları son bir buçuk yıldır nereden nereden yönetiliyor? Skype'den yönetiliyor. Eski başbakan biliyorsunuz ülkede değil 2008'den bu yana hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yurt dışında. Ora senin bura benim geziyor. Yurt mı demiş ya. <gülüyor> <Vallahi. gülüyor> Başbakan'a bak. Ee, bunun kardeşi var. Kardeşi 2011'de başbakan seçilince ülke yönetiminde yeniden söz sahibi oldu. Aileden dolayı tabii. Mesela sizin de kardeşiniz başbakan ha, seçilse mesela. Benim de genel lafım geçer. Resmi yani, başbakan değil de yurt dışından kardeşin mi fiş çekiliyor. ya Esas şey yani ne demişler böyle hani. ...kardeşini de seçmiş olalım ama yani... yani ...esas abi yani... Ya ...ailenin büyüğü... Olması lazım. Aile. ...imza falan gerekiyor... ...başbakan da olsan abim varsa gene abindir yani... ...abinin ne diyorsa odur... ...doğru mu? Doğru... ...doğru... Evet, doğru. doğru. Ha. ...ondan sonra Skype aracılığıyla bir buçuk senedir... ...şeyleri falan da e-mail, email gönderiyorlarmış... ...o e cevap onu imzala... ...bunu şey yap... Hangi ülkeydi bu? Tayland... Çok da güzel gidiyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum ya. Evet vallahi hiç sıkıntısı yok. Niye duradık. Skype niye telefonla konuşulmuyor ya? Neredeymiş? Çok mu uzakta? Ee, uzakta. Çok mu yazıyor Tayland'ın? Oktay... Ne oluyor yani? Göz göze görmek lazım illa. Şimdi şey falan da kullanılabiliyor. Telefon diyorsun. aplikasyonları var söylemeyeyim şimdi burada. İşte hani reklamını yapıyormuş. Gibi Herhalde adam pijama ile oturuyor. Üstüne bir gömlek, ceket giyiyor. Altı pijama <gülüyor> komple. Skype takamadım. Gerek yok sayın Başbakanın abisi falan diyorlar. <gülüyor> Ondan sonra oradan çatır çatır emri veriyorum, şak diye diğer tarafta yapıyor, güllik gülistanlık şarkı. gidiyor vallahi Tayland'da bir sorun yok. Varsa var diyen varsa yalan söyler demiş. Bak sessiz. Var diyen var varsa ha, yalan söyler sen demiş. De amma yandaşmışsın ya. Resmen ha. sessizlik oldu. Sağlarsın da yandaş medya oldum hemen. Valla Tayland'ın yandaş medyası <gülüyor> fire. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hollywood bu sene e, Oscar ödül töreni için çeşit çeşit. Bu, bu sene A, aramızda, aramızda yapacağız demiş. Ne? Es, çeşitli esprilere hazırlanıyor Oscar e, için bir e, birinci esprili ne yapalım abi falan diye konuşmuşlar masanın abisini. etrafında <gülüyor> toplanıp <gülüyor> abisini diye konuşan adam zaten başkan oldu bu sene biliyorsun Fahir o yüzden e, onun dedikleri oluyor mesela bu sene ne yapmaya karar vermişler bu sene mezun olmaya karar vermişler skeç Bilmiyorum. mi Skeç tipi bir şey mi? Hayır abi, o zaten skeçliydi. Oscar, Oscar skeçli olur zaten. Tabii canım ben Hugh Jackman'dan hatırlıyorum, çok güzel. vaudeville vardı ya, Ron't vardı. <gülüyor> Ron'umuzu skeçimizi yapacak sunucularımızı açıklıyoruz diye daha onu açıklamadılar ama. Ee, skeçli mi keşti tamam onu yaparız zaten hep komik oluyor da demiş. Skeç bizde biz fiksi demiş. <gülüyor> Başka bir şey yapalım falan. Na, na ne yapacağım? yapabiliriz abi falan demişler. Olimpiyat tipi bir şey olsun demişler. Aa, Tabii olimpiyatlar oyuncular... için çok, çok Şimdi şıkılıyor. neye göre veriyorlar eskiden işte o şey kurul murul şey yapıyor. Akademi makademi ama hangisi. Hayır yeşil... o yine öyle verilecek. Yarışma tipi bak şey olsun mesela. Bu ben bilmem eşim bilirdi falan filan evet. yarışmalar var ya orada çıkarsınlar yönetmen Steve yönetmen en iyi erkek en iyi kadın oyuncu 5 kişilik takım olsun işte. Tabi. Ondan sonra da böyle aile gibi onlar olsun birlikte çekildikleri fotoğrafları <gülüyor> da internetten paylaş. Abi kavga çıkar kavga. Zaten Spike Lee ile Quentin Tarantino biliyorsunuz laf sokmaya başladı birbirlerine. O ona bir, bir laf etti öteki ona bir laf etmedi daha ama bekleniyor şu anda. Gide girişebilecek adamlar bunlar. Yani öyle sen 5 kişi 6 kişi toplarsan olmaz. Aa. Ne yapabiliriz diye konuşmuş bu ıı, Oscar Kelime yazışı yönetimi. gibi mi? Kelime avı gibi mi, bir şey mi? Nasıl mesela bir Bizim örnekler... şey var ya kelime avı. Kelime Biliyoruz şeyleri... tam kelime oyunu. Kim oynuyordu? Kelime oyunu. İhsan Varol. İhsan Varol. Ha İhsan Varol. Ben sana söyleyeyim mi Oscar'ı sunacak adam aslında belli. Tek adam. Tek adam İhsan Varol. Çıkar tak tak tak. O güzel ile akıcılığıyla. 7'den 77 herkesin sunar. gözdesi. yapar. Çok güzel sunardı. O çok ses çıkartıyor Sen var o. Nasıl? Yani sürekli o elindeki kartlarla oynuyor. O, Öndeki şeye vuruyor. Doğru. Bir şey yapıyor falan. Bakalım döndürelim. Ha, böyle bir elini çarpıyor. Bir şey yapıyor. Hay Allah. kadar atacak bugün diyeyim. Korkuyorum <gülüyor> karşıdaki. <gülüyor> yani olabilir. Şöyle olabilir Şöyle bir şey de... yapsalar Oscar'larda. Mesela evet, aday filmler. Evet. Arok. -ok. Oradan şeyi çağırsınlar. Ben Affedek'i. Arok -ok değil, Ar -ok değil Ar -ok. mi? Argo. -ok. Argo. -ok. Argo'yu -ok. Ben Affedek. Buyurun efendim. Ondan sonra böyle orada büyük ekran olacak. Hani filmlerden sahneler gösteriliyor. Evet. Orada numaralar çıkacak. Beş tane numara söyleyin efendim. İşte 7, evet, 11, diyorum. 14, 47. Bu sırayla mı efendim? Soket sırasıyla diyecek. Oradan yanacak mesela tık tık tık. Şans kalmasa, yolu gibi bir şey mi diyor? Oscar Şanlıksa, yolu. Ben Hayır. çünkü ilk kapılar deyince aklıma ıı, şey geldi. Seç bakalım gibi bir şey mi geldi? Yok yok şans yolu gibi. Turnike gibi de olabilir. Mesela bakıyoruz. 5 kişiye derdilecek. sordu. Hayır. Bakalım sarı şeker. Tabii tamam, sarı şeker de orada atıyorum. Herkes mesela Gibber'ın Petro. Hop sarı şeker gibi parto, çok güzel zaten Melbi bu işi biliyor tabi doğru onu da şey yaparlar kapıların bir tanesi bitti gitti çok güzel bir Oscar olur biz ya, de orada şey deriz ya. orada bence prasey söylemesin <gülüyor> neden bize yaparım? fikirlerimiz dinlenmiyor acaba ne kadar güzel şu fikirler şöyle bana gidiyor ya patlar, neymiş yoktan ne yapacaklar neymiş buldukları şey bak neymiş Olimpiyat havası vermek için harekete geçmiş. Allah Allah. Burada bir etkileneceğiz. Ne yapmış... Oscar heykelci, ödül töreni öncesi olimpiyat meşalesi gibi 11 farklı kenti kapsayan bir tura çıkıyormuş. Koştur koştur adamın bir elinde de Bir koşacak Oscar'da Koş. koşma diye bir şey yok. Arabayla dolaşması lazım yani. Arabalan gidelim biz e zaten tabii, bir tanesi. E tabi Antalya Film Festivali'nde açık arabalan geziyorlar. Doğru. Burada da açık arabalan 10 tane açık araba ayırıp doldur hepsine 4'er 5'er sanatçıyı. Bunda altın heykelcik var ya He. Oscar'da. Sanatçı değil, altın heykelciklerden biri ilk kez tören öncesi ulusal tura çıkacak. Bir tanesi sembolik olarak... Dön dön dön durup duracaklar onu. İşte bunu veriyoruz diye. Halk ama, da görsün. Ama ne olay? New York'tan başlıyor, Philadelphia, Washington, Baltimore, Chicago, Sanli falan dolaşıp geliyor. En son 23 Şubat'ta Los Angeles'ta. Sunucusu da neydi? Kimi sunucusu ya? Bruce Edmat, Farley'in galiba <Gülüyor> şey. Family Guy falan evet. yaratan adam. Family, yani, yaratıcısı e, Seth de Family Guy yaratıcısı. Ned ne miket yapacak sadece bilmiyoruz. Emika'yı. De... Şu anda kafam karıştı Hep benim. bunu şeyden yapıyorlar. Oscar'ları artık gençler izlemiyor diye biraz gençlere hitap edecek adamlar bulmaya çalışıyorlar. En son fiyasko işte o. Genç iki tane sunucumuz olsun abi. Espriler zaten yazılı. <gülüyor> Kim o? ]li. En Hedewey'le o, o, o adam. O, değil ya, neydi o? Kim Önce adam. Örünce ilk adamdaki şey işte. Örünce ilk adamdaki adam. He. 127 saatte ayağını yiyen adam. Ya 128 saatte ayağı sıkıştı da yedi ya. He tamam ya. Ayağını şey, yiyen adam. Büyük ne, kadar, ne kadar acıklı bir geceydi o. Ne kadar Oscar'ı alan lanet etti. Abi o sahnede görünmeseydim ki bir sene. Zaten ben yine başka filmde oynarım dedim. Sonra çok utanıyorlar mı acaba? Herhalde utanıyorlar. Ya, şeyden mı? düşün Fahir. Yani biz mesela yaptık ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok utanmış bir sene Öyle hissediyorlar. Bir, bir zaman, zaman sonra, sonra geçer. Belli sene geçtikten sonra bir espri konusu oluyor. <gülüyor> Ay, o yüzden Oscar'la ilgili bundan sonra koşturmalı bir şey. Ama tabii ki araba alan dediğim gibi. Dur bakayım Los Angeles nereden geçiyor? Dallas Phoenix. Houston. Dallas, Dallas yani. Phoenix. Belediyelere Phoenix, mi gidecek acaba? Kentucky üzerinden direkt şeyle geçiriyorlardı. Bilgim yok. Nereye gidecek yani? Heykelciyi nereye götürecekler? Buraya geldi. Aferin diye. Kim kim alacak o heykel? Oscar heykelciyi Dallas'ımıza ayrı bir heyecan getirdi diye Dallas. Yerel gazetesinde mesela. Dallas Tribute. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tures Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Macera dolu bir Perşembe sabah. Öyle böyle bir sabah değil. Radyo Tur'un doğum günü bu sabah ve biz de doğum günü coşkusuyla ne yapacağımızı şaşırdık. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Mesela şu anda şaşırmış ağzından <gülüyor>, gülüyor. Ne yapacağım şaşırmış adam. Vallahi döneri de abur cubur listesine koydular ya. Yok yani, artık. Ya. Vallahi bila. Amerika'da bir gazete isim vermek istemiyorum Ver, ver, ver. ver ya. dünyanın en sağlıksız yiyecekleri affedersin arasına... o sağlıksız yiyeceklerde isimlerini vere vere bizim en sevdiğimiz şeyler vardır orada eminim var. hamburger vardır var hamburger vardır. İlk, ilk sırasında hamburger yer alırken döner listenin sonlarına doğru olsa kendisine yer buldu daha simitle yeni tanıştılar onu üstelik onu düşün evet. daha simit, simitle de şey yapacağız Neymiş efendim? Döneri yedikten birkaç saat sonra kişiye rahatsızlık veriyormuş. Bak, insan e bir, gibi ye. Bir buçuk yemede bir yemiyor mu? Ye. Üç çilek yiyor. Bir daha federsin. ekmeğin içini çıkarttırıyor, dolduruyor içine. Dolduruyor içine eti, dolduruyor içine eti. Ne yapıyor mide? Ya Neden rahatsız Ha, bak. Cici soğan... iki tane istemesin, bedava geliyor diye. Evet. Alsın bir tane yesin o zaman. Bak bak bak yağlı yiyecek Kişi... olduğuna vurgu yapılan dönerin üretiminin stenir koşullar altında yapılıp yapılmadığının zor tespit edildiğini. Pardon şöyle cevap vermek istiyorum. Yok ya. <gülüyor> ya çok güzel okta ağır <gülüyor> konuş. Senin her şeyi çok stenil de. Beyefendi stenilo stenilo. Sen bak. önce o. Dönerin yerine ne? önermiş beyefendiler. Bir dakika dur. Hiçbir şey söyleme. Kokolimo. Yok dur dur. Ha. Et mi? Yok yok et et, değil, et değil değil olsa keşke ıspanak mı? Yok yok nerede Karnabahar. nerede? Karnıbahar yok oktayım yok. Kasma bırak serbest, serbest, <gülüyor> serbest bırak, <gülüyor> serbest bırak. Kabak o zaman. Döner yiyen kişilere felafel ve humus gibi yiyecekler önerildi. Ah, humus, <gülüyor> felafel köfte. Yani şimdi bütün humus. Niye ben bir tanesini seçmek zorundayım? Niye beni öneriyor adam ya? canım? O öneriyor. Onu yeme bunu ye diye Ben ikisini de çok sevdiğim iki şey yani. Ya evet, İngilizlerin anlamadım. instead of dedikleri bir kavram var. Ki humus da bir şey instead of lock. Evet. <gülüyor> humus yanında yersin ya humusu. Dünyanın yanında ben humustayım tamam onu da şey olmasın humusu. Humus Herkes da yiyor döner de yiyor. Yanında tutup yemeyenler bile var humusu <gülüyor> öyle güzel. Allah'ım Rabbim ya. Bırakın yiyin ya. Güzel gobit ekmeği arasında dönerek kim ne diyebilir ya? Ya da şöyle güzel bir böyle mesela pilav üstü bir buçuk. Evet mis. mis. Siz bugün şeyden söyleyersiniz mesela. Dükkan veremiyorum, isim veremiyorum da gene değil mi Oktay? Bugün bizim Oktay'la çıkma yıl dönemimiz. bugün gene daha birinci seneyi doldurmadık. Doldurmadınız da. Doldurmadık ama o Tarihler belli. Gideceğiz Yiyelim. o 30 bin eurosu gibi aktı demiş ya. Akar Oktay. Aa, bak gitti, yanana Super ne dayanır. Formül 1'in patronu Bernie'i biliyorsunuz. Bernie. Biliyoruz. Onun kızı var Tamara onu Aa, biliyorsunuz. Aa Tamara. Tamara. 28. Tamara. Açtın kalbimde yara. Yeter. Orada bırak. <gülüyor> <gülüyor> Orada O harfte bırak. Londra'nın Mayfair bölgesini biliyorsunuz. Bilmem Hı -hı. mi. Orada bir restorana gitmiş. Orada bir restoran. restoranlar bölgesi. 38 şişe şampanya açtırıp. Ya o... arkadaş kaç kişi gittiniz kaç şişe şampanya bu uh, bu değil. Bu bu değil. Bu değil. De. Tam şey değil böyle. Daha böyle kekremsi bir şey arıyorum. Bütün o... şiş... yalnız helal olsun ha. bizden birileri gelse 38 şişe şampanya ısmartırmak istese bizim 38 şişe şampanyamız yok ya. Rezaletin daniskası. Kola pattı. Belki bir noktadan sonra döndürmeye başladık. O ya yalnız hı. içtiğim bir şeyin devamının olmaması çok ayıp değil mi Tabii 38 içtiriye. şişe. Adam o... belki 70 şişe içecek. Mesela sen içtin. Mesela <gülüyor> Kola içtim. <gülüyor> light de, içtim mesela. Şey. 38 şişe kola bile zor içebilir. Onu da söyleyeyim Dördüncüsünü ben. Dördüncüsünü istediğin zaman yok demesi çok ayıp değil mi? Maalesef. Şey işletme olarak öyle bir şey vardı değil mi ya? Çok ayıp değil. işletmecilikte çok ayıp ya, diye bir şey yok orada ya. işletmecilikte <gülüyor> şu var mesela. Adam geldi. Ayıp diye bir şey yok mu var abi? O niye? Hemen ya? gideceksin orada. Baktım bu içiyor. Hemen bak Kazan. 2 litrelik al demek ki bu adam devam edecek 2 litrelik mi <gülüyor> şampanyalar var ya satılıyor öyle 2 litrelik şampanya <gülüyor> değil ben kola da söyledim kola diye konuştuk şu anda Şampanyalı... light'ın da 2 litrelik yok doğru 1 litrelik mi? alacaksın yani öyle o, o da olabilir orada de, masadan birine yani sen iletişim kuracak birine usulacak mısın bir şey, siz daha böyle patlatır mısınız daha biz kesin patlatırız ha, önceden falan. bilgi alacaksın ona. tabii yani oturduklarında İçeriden bilgi almak önemlidir. Valla 38 şeyi açmış yani tamam, mekanda. Tamam afiyet olsun afiyet olsun. Ee, Durumu 30, var ki 30 açtırıyor. bin eurodan fazla hesap ödemiş. Maşallah kredi kartıyla mı? Valla 28 bin kredi kartıyla <gülüyor> ödemiş. 2000'ini nakit toparlamışlar. Çünkü şey yaptıklarını da düşünüyorum. Kasaya gitmişler. Kasaya gidip... Sizin ne var? 6 tane şampanya, bir tane şilsel. 24 bin euro. <gülüyor> ne güzel rakam var ya. 24 bin euro, bir de 15 15 telle. <gülüyor> 6 bin euro sizinki. Tık tık tık toplamışlar. Fazla alkollü olduğu her halinden belli olan, tamara. E Alkolden değil pat pat pat şampanya o kadar patlasız felinini şaşırın insan. Havaya Havaeyle alkol zaten ya. Ne oluyor? An dierek dişi dişiyle, dişiyle açıyor abi nasıl içmemiştir dişiyle şampanyayı açarken ki burada şeyi var. Fotoğraflarından bir Beraber parça var. Beraber çektirdiği <gülüyor> fotoğraflar var yani şampanya şişesiyle. Hiç... Afiyet olsun diyoruz. Babası Ve... kızmıyor mu buna? Hiç, yavrum dişli açılır mı? Minelerine zarar verir. Sonra sana tel takarız diye. Yapıştırır cevabı. Sen saçına bak o zaman diye. Doğru. Babaya hiç öyle cevap verirler mi? Verilmez işte. O yüzden etmiyor babada o lafı. İşte bak. Aile faciasını engelleyemiyoruz. Bir türlü engelleyemiyoruz yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah Radyo TR'nin 18. yılında en iyi yüz üç şarkının geri sayımı yapılıyor sevgili dinleyiciler. 55 numaraya kadar geldik. ilerleyen dakikalarda devamımızı da dinleyeceğiz Ama ya da daha güzel şarkılar var. Onu da hemen Hadi ya. Ya. Benim için en güzel. Ne yaptın? Beş şarkı ve full Burada bu gençlik rockçıları şarkıları var. Adam da Haklı itiraz ve yani haklı isyan. isyan Bir isyanın sesine kulak verin. İngiltere tahtının varisi. Aaa yeter. Evet. Şey işte. Adam. Adam. Yaşlı adam. Fahir Radyo Tün'ün Blue Çağı'na girdiğini daha doğrusu tam o çılgın dönemini yaşadığını... Az önce bizi neredeyse ispatladı Fahir. Yani biraz daha çaban i̇şte gerekiyor 18, da... 18 yaş yoğuşmuşuz. Niye bağırıyorsun Çiha abi? Her zaman konuştuğumuz şey yani. Hayır canım işte o adamdan ben nefret ettim. Yani, yani adamdan diyorum mı? bir de, Olaydan ya artık varis ya. Varis ne ya? Varis ne ya? Tamam canım onunla ilgili konuşmayacağız var. zaten. Bak şu anda kendi <gülüyor> içinde şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir şey yaptım. Abi varis diye bir şey var. Varis. la. Şey oldum yani. Resmen yoruldum yaparken. <gülüyor> yaparken yoruldum. Hep içine kaçtı sesin. Dünyanın e, en eski metrosu olan Londra metrosunun 150. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aa, radyomuzun doğum gününde neredeyse aramızda sadece 132 yıl mı var? Son derece ideolojik bu zaman benzeşmesi. Mefhumu. E, 34 yıl sonra ilk kez metroya binmiş biraz Charles'la. Şey. Charles. Hep hep araba arabayla gelen dolaşıyorlar. E, tabii özel araba Hususi. En son 79 yılında binmiş. Ne? Metroya mı? Metroya? Artık şey bu metrodan indiğimde herhalde kralı olurum diye düşünmüş. Bu, o e, metro bana uğursuz geldi demiş. Manyetik kart var ya. Bit kart alıyorsun. L Lombil. Aldığın kadar ödüyorsun, ödediğin kadar biniyorsun, istediğin kadar biniyorsun. Oyster diye Lombil bir kart var, de de, var ya. Lombil dedi, O Oyster falan bilmiyormuş. Nasıl kullanacağız bunu falan filan diye. O, e çünkü yani 34 sene olmuş yani bilmez tabii, tabii yani. Nerede? O, o, o hala tutuyordur cebinde ha ben sana söyleyeyim. Neyi? O, o Geçiyor eski. mu demiş. Burada e, hiç kontör kalmış Nasıl kullanılacağı uzun uzun anlatılmış ee, tabii. Yani bunu bu şekilde yapıyoruz. Yani bindiğimiz anda inene kadar basıyor muyuz bunu? Allah kahretsin. Bunun bu mu bu kral olacak falan demişler. Metro görebildiler. <gülüyor> Hanefi binmiş tabii. Hanefi ile. Düşesiyle Düşesi Cornwall düşesiyle beraber binmiş. Emilia. Kamilya. Çok rahat demiş. Camilia. Camilio. Ya Emilia Camilia işte. Doğru. Yani. Ee, birkaç dakika yolculuk yapmış. Kaç turak gitmiş olabilir bu birkaç Bir. dakika? Bir. <gülüyor> Dört. Bir. Gazetecilerle şakalaşmış. Tamam bir duracım şaka esirler ne dur evlilik yer veriliyor mu prensse öyle bir şey var mı ya da korumaları falan itip yani kaldırıyorlar şeyde, mı şeyi? var tabii o nasıl hamilelere yaşlılara savaş gazilerine veriliyorsa şeyde de ne derler Londra'da kraliyet üyeleri diye bir şey daha var orada. ya ya. Yazıyor mu metroda? Logosu var. Benim hiç dikkatimi çekmedi Logosu var işte böyle nasıl. Taç şey var ya. sandalye var. Hamile kadın şeyi var. Fotoğrafı var. Bastonlu kadın var. Bir tane de başında tacı olan. Ya 34 yıldan ilk defa binmiş mesela bu. Yer küsmüştüm demiş. mi ayırıyorlar yani? İlk kez ya istediği zaman biner abi. Bir de tabi prensesler. 60 yıl binmez. O hak verilmiş bir kere. Doğru. Bir de Prens Charles'ın ibadeti ki kraliyet ailesi koskoca. Aile aile, yaşlı belli yaşın üstündekilere de veriliyor biliyorsun. Yani kraliyet ailesinin üye olmasın. Yaşlı başlı adama hiç olmazsa saygıya hürmet. Mesela 4'e kadar bedava binebilir mi Ankara'da olsaydı şey? bedava binerdi ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Saat yaşlı. 7'den sonra ve sabah 10'dan sonra. Bunları biliyor muydunuz? Ne güzel dolaşıyor e, vallahi prens. Ah. Metroma binerem. Daha önce de annesiyle birlikte otobüse bine, binmiş. Toplu taşıma aracı olarak. Hayatı dolu dolu, dolu yaşıyor bana. vallahi. İlk ya. dershaneye gittiği <gülüyor> gün biliyorum ben onu. Kraliçe ikinci Elizabeth götürmüş. Otobüste. Bu otobüse bineceksin demiş. 297'ye bineceksin. T. 297 T'ye götürmüş. Bizim hayatımıza daha metro tam girmedi. Yani şimdi şey metro, metro evet. kullanan insanlar var ama o kadar geç girdik ki metro hayatımıza metro sanki böyle bir şeymiş ulaşım aracı değil de sihirli bir şeymiş gibi canım senin benim hali. hayatımıza girmedin bir sürü insanın yok, hayatında yok. metro var işte onlarla sohbetimden anlıyorum ben zaten ha. orada metro ile gidiyorum 10 dakika yani hani bir yerden bir yere otobüsle gitmek normal. Metroyla gidince bir olay bir şey çok hızlı sihirli bir alete biniyoruz. O sihirli alete bir uz varmış. Sanki uzay mekiğine biner gibi bir insanda bir aleti ruhiye oluşuyor. Ya ona bakarsın metroyla 10 dakika otobüsle de 20 dakika yarım saat. En zoru bunun yürümesi. En çok çünkü yürürken Aa, yavaş gidiyorsun. Kanone harcıyorsun gibi. Doğru. Doğru. Bu arada Esma Esat hamile mi diye bir e, haberler çıkmıştı biliyorsunuz. Evet. Değil miymiş? Beşer Esat. HCG'sine mi baktırmış? Nesine? O değil mi? Ege. Yanlış mı söyledim? HCG değil mi? Hormonuna baktırıyorsun. Kan testi dediğinde neyine bakıyorlar? HCG HG değil mi? mi? mi? Bilmiyorum nesine bakıldığını. Beşer Esat. Yuh iki tane çocuk babası adam. HCG'nin ne olduğunu bilmiyor musun? Anla yapılmadı ki. OGS'nin H... ne olduğunu biliyorsun da. HCG'nin ne olduğunu niye biliyorsun? OGS'yi biliyor. HGS'yi biliyor. Hepsi şeyi biliyor ya bu adam. YT'yi biliyor. YT'yi de biliyorsun. Hecegenin ne olduğunu. HCG'ydi galiba. Yanlış söylemeyeyim ama kesin HCG'ydi yani. <gülüyor> Vallahi şimdi beşerisi satın 3 <gülüyor> tane HCG örgütü diye alsınlar. <gülüyor> Vallahi örgüt üyeliğinden HCG kim? HCG'ciler. Vardır yani Örgüler öyle hormon gülüyoruz. diyoruz. Hormon <gülüyor> yanlış bir şey söylemeyeyim. Hormon hormon tipi bir şey olması lazım. Ne Hamilelik vardır? hormonunu. Nunun'una baktık. Kan testi dedi Hüseyin. Onun adını diyorsun. Ya kan işte kan da HCG o hormonu. Yok baktık demiş. Yok öyle bir şey demiş Beşer Esat. Bak, Esat. Daha yeni. Şey elinde de şey varmış böyle hamile testi. İşte demiş al, tek çizgi tak atmış böyle. <gülüyor> Hayır demiş. Esma hamile değil demiş. Üç çocukta şu anda e, kendisi. Bizim de uzun süre sonra Suriye ile verdiğimiz haber ilgili haber bu oldu. <gülüyor> Motor <Modern> sabahlar vardı. <gülüyor> Odan sabahlarda bakışıyor. Suriye meselesini bir kez daha masaya yatıracağız. Hadi bakalım. Abi başbakan... Hayır çünkü kritikti bu. Yani Kritik. biliyorsunuz aralar kötü. Yani üç çocuğu var şu anda kendisinin. Tam bu başbakanın, başbakan Erdoğan biliyorsunuz üç yetmez, dört olsun, beş olsun dedi ya. Tam ona doğru giderken acaba aralar... Hani öyle bir tezahürat vardı eskiden ama gollerle ilgiliydi o. 1-2-3 yetmez mi? 1-2-3 gol yetmez 4-5-6-8 Acaba oraya mı gidiyor derken yok öyle bir şey biz duruyoruz bir şey yok diye <gülüyor> açıklama geldi. Demiş. Evet Evet. Bu İnsan arada kritik. Şeye, Sırbistan Başbakanı'na bir şaka yapmışlar. Ne yapmışlar? Ya hakikaten espriler şakalar. Ee, Sırbistan Başbakanını işte bir televizyon programında konuk almışlar. Karşısında da mini etekli, afedersiniz iç çamaşırı da giymemiş bir sunucu koyup ona Sharon Stone esprisi yapalım diye. Yıllar sonra, 35 sene sonra da bir Sharon Stone esprisiyle Başbakan'a mı yapıyorlar bu işi? Başbakan'a. Ne biçim ülkeler rahat... var ya? Yani. Ülkeye bak ya. Vallahi Ülke... Bir taraftan da kadında bacakları aralay aralay adam böyle siyasi sorulara şey yalnız bir taraftan da şaka yda özetlersek şöyle başbakan kadın <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne yapacak valla başbakan biraz bak ya şaşırmış biraz keyiflenmiş de diyebilirim çünkü yüz ifadesi burada yani bunu bin kişiye sorsan sokakta <gülüyor> keyifli mozip Hınzır diyebileceğimiz daha Olacak doğrusu. Olacak Avrupa'daki krizi Sayın başbakanı sürmüşsüne Yani... <gülüyor> yani değil mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> Teşekkürler Ege. Sırbistan, Sırbistan Başbakanı'nın taklidini de yaptın radyoda. Sırsız 18. yaş gününde birisi daha ait, ait. Ne olmuş peki ben merak ettim. Sırbistan Başbakanı Hı. o anda baktı bakın diye fotoğraflar mı var Şimdi girer girmez stüdyoya yanaklarından öpmüş kadın. Sonra şokunu atlatamadan karşısına mini iteyle oturan kadının siyasi içerikli sorular sormasıyla soğuk terler döktü. Etrafına bakan ve bir yandan da cevap vermeye çalışan başbakan en sonunda teslim oldu teslim oldu derken ne e, sunucunun temel <gülüyor> içgüdü filminin bu kadın <gülüyor> ne demiş? Ha yani teslim oldu dedi. Bakmaya başlamış? Bakmaya başlamış yani. <gülüyor> e sonunda dayanlam, bakacağım demiş yani. Ne başlarım hep siyaset hep siyaset maşallah falan diye. Ondan sonra ondan sonra bunu tabii en popüler e, şaka e, programında da yayınlamışlar. Başbakan'a yapılan bu şakayı... Dünyodakiler de gülmüş mü? Herkes Gülmüş yarılmış. ve biraz da biz bakar. Stüdyodaki... Başbakan olmayabilir mi o ya? Başbakan Bakayım orada. başbakan? Allah Allah ya. Nasıl başbakan ya? Hiç, bana da mantıklı gelmedi Oktay. Güzel takılmışlar. Programımızın son dakikaları artık son şarkımızı çalacağız. Son şark, şarkımız şarkımızla 103'den 1'e geri sayında 54 numara Red Hot Chili Peppers, Zephyr Song. Kalifornik eşini niye çalmıyoruz çünkü biliyorsunuz Gelmedi bize gelmedi bize ayarlayamadık onu A, Kalifornik eşini kim bilir nerelerde kaç numaralarda Gece saatlerindekiler en yüksek listelerinde en tepesindekileri çalıyorlar ve e, sinirim doğum günü. <gülüyor> 18 <gülüyor> yılın biriktirdiği bir şey var. O, <gülüyor> 18 birikimi. Bir yani böyle duygusal bir günde de patlamış oldu. 18 yıl boyunca bizimle birlikte olan, bize destek veren, hatalarımızı düzelten, güzelliklerimizde bizi tebrik eden tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yarın sabah 18 yılın olgunluğuyla yeniden karşınızda olmak üzere <gülüyor> evet. veda ediyoruz. Akşamda hepinizi partimize bekliyoruz. Hoşçakalın. Mükemmel bir gün olacak